النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلح هل يمد إن شاء يهوديا أو شاء نصراني Sadaka Rasulullah fî mâ kâl evke mâ kâlen aleyhi ve sellem. Aziz ve muhterem cemaati müslümin, <gülüyor> <gülüyor> geçen dersimizde yer alan, bir ayeti kerimeyi tercüme olarak veya meal olarak bu haftada hatırlatmakta faide görüyorum. Yüce kitabımız Kur'an'ın yüce kitabımız Kur'an'ın bütün insanların gönüllerindeki hastalıklar için kötü huylar, inkarcılık, şüphecilik gibi o kalbi rahatsızlıklar için, ruhi rahatsızlıklar için bir şifa, bütün o hastalıkları giderici bir şifa olmak üzere ve Kur'an'a yanaşan, Kur'an'a iman edenlere bir rahmet olmak üzere. Ve yine Arzu eden herkes için bir ışık, bir nur kaynağı olmak üzere indirildiğini Cenab-ı Hak beyan buyurduktan sonra. Efendim içimde bir kısım şüpheler var, kalbi, ruhi rahatsızlıklarım var. Şifa mı arıyorsun? Onun şifası mutlaka Kur'an'dır. Kur'an bunun için inmiştir diyor Cenab-ı Hak. Ama Kur'an-ı Kerim'e sırtını dönen, ayetlerin devamı, sırtını dönen insanlar Kur'an'dan vazgeçme, Peygamber aleyhissalatü vesselama karşı koyma, İslam'a karşı koyma karşılığında dikkatinizi çekmek istiyorum. Kur'an'dan vazgeçme, İslam'dan vazgeçme. Allah'ın peygamberiyle savaşma karşılığında, savaşma karşılığında bir kısım rütbelere, bir kısım servetlere, bir kısım şöhretlere ulaşıyorlar. Yani o şöhretin, o şöhretin, o servetin kaynağı nedir? Kur'an'a karşı koyduk. Karşı koyun diyorlar, işte şöyle rütbe alın. Aydın kişi olun, münevver kişi olun, çağdaş olun, ilerici olun. Türlü türlü rütbeler veriyorlar. Cenab-ı Hak da diyor ki Resulullah'tan ve Kur'an'dan vazgeçerek onların ortaya koyduğu İslam dininden vazgeçerek elde edeceğiniz, toplayacağınız bir servet var ya bir servet edineceksiniz, bir yerlere ulaşacaksınız Kur'an ve Resulullah o sizin cem edeceğiniz, toplayacağınız servetten çok çok daha hayırlıdır. Çünkü o şöhret bir gün bitecek. Kur'an'a karşı koyma, Resulullah'a karşı olma mukabilindeki şöhret bir gün son bulacak. Sahibi ölünce kuru şöhret ayakta durmaz. Kuru şöhret hayatta ayakta durmaz. Ve o servet de varislere intikal edecek. Sen Kur'an düşmanlığı yapacaksın. Bir servet elde edeceksin. Onlar ne kadar faydalanacaksın sen? Yediğin kadar, giydiğin kadar arkadan gelenlere kalacak o. Onlar safasını süreceksin, azabını çekeceksin. Onların topladıklarından cem ettikleri o servetten, o şöhretten, o rütbeden, o şehvetten bu Kur'an ve Resulullah çok daha hayırlıdır. Orada kalmaya çalışın diyor Cenab-ı Hak. Arkasından da bir soru sordurdu peygamberi vasıtasıyla de ki Habibi. ey Kur'an'a ve Resulullah'a ve İslami gerçeklere karşı duranlar. İnanmayanlar bu gerçek dini gerçek dışı görenler. Söyler misiniz? Anlatabilir misiniz? Haber verebilir misiniz? Bana Allah-u Zülcelal'in size verdiği bir kısım rızıklar var. Hem de gökten hazır iniyor bunlar yani. Verdiği bir kısım rızıklar var. Siz de onun verdiği bu rızıkların bir kısmını helal hale getiriyorsunuz. Kafanıza göre onun verdiği bu rızıkların şu kısmı caizdir, şu kısmı helaldir, şu kısmı kullanılabilir. Ama şu kısmı da Haramdır diyorsunuz yasak getiriyorsunuz getirmeye çalışıyorsunuz peki size bu işi yaparken Allah'ın verdiği nimetleri haram ve helal diye ikiye bölerken ama bunu Allah bölmüyor Allah'ın yaptığı taksim değil sizin müdafaa ettiğiniz elbette ki Allah bazı şeyleri haram bazı şeyleri helal kıldı Allah'ın haram dediğine haram diyerek, helal dediğine helal diyerek değil. Allah bu işlere karışmaz. Haram ve helalı biz tayin ederiz dercesine ayırıyorsunuz diyor Allah. Peki bu konuda izni Allah'tan mı aldınız? Cenab-ı Hak size eldeki rızıkları haramlar helallar diye ayırın diye bir izin verdi mi? Böyle bir yetki verdi mi size Cenab-ı Hak? Yoksa Allah'a iftira mı atıyorsunuz? Allah'ın verdiği izni evvela onun adına onun peygamberi kullanıyor. Yani hangi şeyler caiz yapılabilir, helal, hangileri haramdır yapılamaz? Bunu tatbikatı ile ilk defa ortaya koyan Allah'ın peygamberi. Bir izin gelse oradan gelecek. Çünkü vahiy ona iniyor eğer her şeyi vahye dayandırmaya kalkışıyorsak <gülüyor> ki öyledir ama vahyi kafamıza göre tabi tefsir ediyoruz eğer her şeyin temeli vahiyse, ise vahyin indiği yer de Hazreti Muhammed'dir o sana gelmeyecek vahyi alma yetkisi sana verilmiş değildir peki vahyin geldiği merkez Hazreti Muhammed sizin gibi haram ve helalları sizin gibi taksim etmiyor. Onun helal demek şöyle dursun, bizzat tatbik ettiğine sen karşı koyuyorsun hangi kafayla? Eğer işler vahiyle ise öyle diyor Hazret bu işler vahiyle ile olur diyor. Her şeyin temeli vahyidir. Tamam. Kabul. Yani talimat kaynağı Allah. Orada peygamberler de onun ortağı değildir diyor. Peygamber ben Allah'ın ortağıyım iddiasıyla ortaya çıkmıyor ki. Bana ben de sizin gibi bir insanım. Kul inne ma ene Habibim bu kafirlere de ki yine benim adıma benim sözcüm sıfatıyla de ki ben de sadece ve sadece sizin gibi bir insanım. İnlema ene eşarun bizim. Ben de sadece sizin gibi bir insanım, ama sizden farkım var. Yuh'a <gülüyor> ileyi bana vahiy geliyor. Yani Allah emirlerini, yasaklarını, talimatını bana bildiriyor. Gökten gelen haberin ilk merkezi ben. Onu alan istasyon benim. Benden bütün insanlığa yayılacak bu. Peki ben size böyle bir şey dedim mi demek istiyor Allah? Peygamberime şunu haram göster, şunu hayal göster diye bir şey indirdim de mi? Ona dayanıyorsunuz yoksa ona mı karşı çıkıyorsunuz? Ne anlaşılıyor buradan? Size Allah mı izin verdi? Allah izin vermiş olsaydı bunu Peygamber ifade edecekti. O izni gösterecekti. Ya da Allah'a iftira mı atıyorsunuz? Kesin iftiracıdır bunu. Sıradan bir insana iftira atsa birisi bir kadına iffetli namussu bir kadına bu kadın fahişedir. Haşa. Bilmem gizli ilişkiler içindedir. Gizli fuhuş peşindedir dese birisi Allah onu bu iddiasını dört şahitle isbata davet ediyor. Bu kariyer böyle bile leke mi atıyorsun sen? Bunda gizli fuhuş var. Efendim, gizli ilişkiler var mı diyorsun, getir bakayım, dört kişiyle bunu ispatlayacaksın. Onun zina yaptığını, gözleriyle gören, onu zina halinde gören dört şahit getireceksin diyor Kur'an, Nur Suresi. Kelle koparıyor, getireceksin. Ha getiremezsen, şu neticeye katlanacaksın. Dört şahitle ispat edemiyorsan, iftiracısın sen bu kadına, iftira atıyorsun. Bu iftiranın da karşılığı nedir? Bir defa bundan sonra evediyen senin şahitliğin geçerli değildir. Sen adam değilsin, insan değilsin. Walla takbelu lehum şahadeten ebeda. İftira atan ve bunu dört, dört şahitle ispat edemeyen bu adamların evediyen şahitliğini kabul etmeyin. Bunlar mahkemeler önünde konuşacak insanlar değil bunlar mahkeme önünde ben şurada şu hadiseyi gördüm şöyle oldu be, o geçerli değil niye geçerli değil o iftira attığı temiz bir insanı iftira yoluyla öldürdü o toplumda onu mahvetti ne kadar inansa insanlar o lekenin izi onun üstünde yüzünden söyleyemese bile içinden düşünüyor ya say bu karı filancıyla ilişki halindeyim duydu ya kulağını? İşte sen de bileceksin diyor Allah. Onun nasıl toplumda itibarı yüzde yüz geri dönmüyorsa, senin de itibarın yok, sen şahitlik yapamazsın. Mahkeme önünde insan sayılmazsın sen. Bir, kurtaramazsın bu kadarla. İki, bu herife 80 sopa atacaksınız diyor. Herkesin gözü önünde, agorada, meydanda. Ne oluyor, bu adamı niçin dövüyorlar? Bu adam... İftekli namusu bir kadına zina suçunu isna etti ve ispatını da yapamadı. Herkesin gözü önünde Bayezid Meydanında döveceksin bu adamı. Sultan Ahmet Meydanında o 80 sopan altına yatacak var. İki ve bu adamın bir fasık olduğunu, resmen dinin hükümlerini çiğnediğini, Allah yolunun dışına, nizamın dışına çıktığını. Herkese ilan edeceksin diyor Allah. Hani vergi vermeyenler ifşa ediliyordu ya asıl bu şerefsizler ifşa edilecek. Bu iftiracılar. Sen kim oluyorsun ki? Allah'ın haram dediği bir şey helal demeye kalkışıyorsun. Helal dediği bir şey haram demeye kalkışıyorsun. Kimden aldın bu izni? Ha, şimdi gelelim. Şimdi gelelim. Ayetin ışığında ben şey Yunus suresini okuyorum. Başka bir yerden bir şey söylemiyorum. Bu ayet de diyor ki: "Verdiğim rızıkları haram ve helal diye bölüyorsunuz." Şimdi tartışmayı başlattılar. Çok eskiden beri böyle için için devam eder bu iş. Ama kimse ciddi almaz. Kimse ciddi almaz. Bugünün de bir önemi var. Bugün 3 vakit değil mi? <gülüyor> Ne, neyi hatırlatıyordu size bu 3 Mart? 3 Mart 1924'te medreseler, tekkeler, zaviyeler yani İslami müesseselerin tamamına kilit bulundu. O rastgele değil, oraya getiriliyor bu programlar. Oraya getiriliyor. Efendim, şimdi İslam dini bir kısım ibadetler getiriyor. Peygamber'e niye muhtaçız biz? Niye muhtaçız? Herkesin peygambere ihtiyacı var. Allah'ın elçisine ihtiyacı var. Niye? Peygambersiz dinin dayandığı esasları, temelleri kavramamız mümkün değil. Diyelim ki aklımı kullandım, tecrübelere dayandım. Bütün bu kainatı, bu varlıkları yaratan üstün bir varlığın, Allah'ın varlığının farkında olduğun. Tamam, Allah var. Zaten birçok ehli sünnet meslebi de kişi peygamberle görüşemezse bile, peygamberin haberine hedef olmasa bile, ulaşamasa bile aklını kullanarak Allah'ın varlığını bulması lazım. Peki, bu var olduğunu kabul ettiğin Allah nasıl bir Allah'tır? Bunu nasıl anlatacaksın bana? Onu bırak, o peygamber görmeyeni bırak. Peygamberi gören, duyan sizler, bir anlatın şu Allah'ı bana bakayım. Allah'a inanıyor musunuz? Evet. E bir inandığını anlat bana bakayım. O inandığın Allah'ı bana da bir inandır benimle anlayacağım, kabul edeceğim şekilde bir tarif et göreyim seni bakayım. Kaç Müslüman çıkıp bunu tarif edecek bakayım. Peygamberin haberini aldık. Elimizde Kur'an var. Önümüzde Resulullah var. Bunca dini anlatan kişiye rağmen ve yıllardır da biz bu camilerdeyiz. Geliriz, vaaz dinleriz, nasihat dinleriz. Her şeyin başı olan şu Allah'ı Zülcelal'i bir tarif et bakayım yok. Bu nasıl konuşuyor bu adamlar? Ha o halde sen bir tarif et diyorsunuz bana içinizden tabii. Allah. Üst üste iki nokta. Allah dedik, üst üste iki nokta koyduk. Allah var olan. Onu ancak sıfatlarıyla tarif edebiliriz. Var olan. Bir defa var. Varlığının başlangıcı olmayan varlığının sonu da olmayan, her manada yani zatında, sıfatlarında, fiillerinde tek olan, her manada tek olan, yarattığı varlıklardan hiç birisine benzemeyen, varlıklardan hiç birisine benzemeyen, varlığının devamı için hiçbir şeye muhtar olmayan, hayat sahibi, ilim sahibi, irade sahibi, kudret sahibi, efendim, konuşma, dilsiz de değil herhalde, konuşma ve yaratma sahibi olan zattır Allah. Allah dedik üst üste iki nokta koyduk, Allah, işte bu sıfatlara sahip olan zattır. Başka türlü tarif edemezsin onu. Çünkü kendisi kendisini böyle anlattı. E, peygambere muhtazsın çünkü bu sıfatları kafanla bulamazsın. Bir. Peygambere muhtazsın o var olan bu sıfatlara sahip olan Allah'a kulluk yapacaksın. Nasıl yapacaksın bakayım? Ona nasıl kulluk yapılır? Peygamber o kulluğun şeklini tarif etmezse sen nasıl yapacaksın bunu? Yapamazsın. Yapamazsın. Efendim Hindistan'da ibadet kastıyla, ibadet kastıyla ineklere el sürmezler. Hayvan bir yolun ortasında otursa kendiliğinden kalkana kadar günler geçer aradan. İnekten inek olursan orada beklersin hayvan gibi işte. Oturduğun yerde beklersin. Ve şifa bulmak için bu ineklerin sütünü değil, sidiklerini içiyorlar. Peygambersizlik bunu yapar adamlar. Bütün dünya hekimlerine sorun, insan bünyesi için şifa olan sidik midir, süt mü? Bunun ilimle, irfanla ne alakası var? Ha şimdi <gülüyor> ibadetleri de bedeni olsun, mali olsun hem bedeni hem mali olan her türlü ibadetin tatbik şeklini, ölçüsünü de Allah'ın elçisi olan o peygamber ortaya koyacak. Bir başkası bunu tarif edemez. Çünkü bir başkası vahyin merkezi değil. Vahyi alan nokta değil. Böyle diyorlar, tamam, orada beraberiz. Her şey vahya dayanacak, kabul. Ama vahin merkezi sen değilsin oğlum. O vahyin merkezi sen değilsin. Sana gelmiyor ki senin dediğini ben esas alayım. Mekkeliler böyle tutturmuşlardı bir zaman. <gülüyor> Peygamberimize direniyorlar diyorlar ki: Lenu't minalek, hatta nu'ta mislamau cya rusulullah. <gülüyor> Allah'ın Peygamberlerine gelen vahin aynısı, onlara verilenin aynısı. Bize verilmedikçe biz sana kesinlikle yalanlayacağız. Ebu Cehil diyor ki: Sana gelen Cebrail bana da gelsin. Ebu Lehat diyor ki: Sana gelen Cebrail bana da gelsin efendim. Sana inen Kur'an bana da insin. Her birerleri tek tek vahiy almak istiyor. Ya e, vahyi veren Allah vermem diyor sana. Sen vahyi almayacaksın. Sen Hazreti Muhammed'den vahiy alacaksın. Merkez orası, trafo orası, santral orası, oradan evine bir hat çek, çek evine bir hat, aydınlan. Ama o trafo merkezi sendeyiz. O Hz. Muhammed, onun tayini bana ait. İşte o ibadetleri tarif ediyor. onun tarif ettiği ibadetlerden birisi de kurban kesmektir. Peygamberimiz, biliyorsunuz Mekke'de bulunduğu müddetçe bayram yok. 13 yıl peygamberliğinin 13 yılı Mekke'de geçti. Ama Mekke döneminde bayram yok. Ne Ramazan bayramı var, ne Kurban bayramı var. Niye yok? Çünkü bayramlar devletçe kutlanması gereken günlerdir. Devleti ilgilendiren günlerdir. E Mekke'de Müslümanların devleti yok ki bayram olsun. Ama Medine'ye göç etti. Ve Medine'de İslam devleti kuruldu. Ve derhal iki bayram ortaya çıktı. Ramazan bayramı, şükür bayramı, şeker değil ha. Şükür bayramı ortaya çıktı ve kurban bayramı. Efendim adam alay mevzu yapıyor bunu. İlim adına çok büyük bir talihsizlik ama. Kavurma bayramıymış. Ve onun için kavurma bayramına da itiraz ediyor beyefendi. Bu kavurma bayramı ifadesi bir defa İslam'ın ifadesi değil, Müslümanların ifadesi değil. Bu tamamen sizin keyfinizden, işkembenizden yakıştırdığınız uydurma bir tabir. Böyle çirkin bir ifade olur mu? Hazreti Muhammed bu bayrama... Eğlencelendiriyor. Boğazlama, kurban kesme bayramı adını veriyor. Kavurma bayramı demiyorum. Sen nereden uyduruyorsun bunu? Hem de ilim adamı sıfatıyla. Efendim etiketli bir adam olarak 65 milyonun önüne çıkıyorsun kavurma bayramı. Kurban bayramı kavurma bayramı değildir. Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed kurban kesmiş de hacda kesmiş. Allah Allah. Hadis kitapları dolu. Ve şöyle alacalı iki tane koç getirdi ve onları kesti. Öyle şey olur mu? Yani ve surla hacda kurban kesti o hacci ilgilendirir. Ya e, hac esnasında da namaz kılmıştı. Namazı da yalnız hac mezimle mi kılacağız? Ya böyle, böyle haince, mendeburca iddialar, iddialar olur mu ya? Bunlar ne ilim, ne din, ne mantık, ne insaf, ne merhamet hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil bu yani. O etiketli adamlara bakmayın. Ben size tarif ettim benim gibi böyle bir sürü kravatlı eşkıya var bu memlekette. Bir sürü kravatına bakıyorsun bir adam zannediyorsun onu okulan şuradan bir sübhaneke bakayım diyorsun kesiliyor. Efendim ben 3 fakülte bitirdim. 23 fakülte bitirsen kaç para eder? İşi yerinden almıyorsun sen. Ne olursan ol, işi yerinden almıyorsun. Hz. Muhammed Hz. Muhammed hicretin 2. yılından itibaren kurbanlar ne, bayramlar ne zaman meşru oldu? 2. sene. Hicretin İkinci senesinden itibaren kurban kesiyor. Kim demiş sadece haçta kesi bunu? Hicretin kaçıncı yılında feda hacı? Onuncu yıl. Yani artık ondan sonra yaşamadı Resulullah. Son hacı. Öyle şey olur mu ya? Ve on birinci yılla girmişti. On birinci yıldan gün aldıktan sonra Resulullah vefat etti. Ama ama Hacı 10. yılda oluyor. Ve 2. yıldan 10. yıla kadar hiç mi kurban bayramı gelip geçmedi? E hiç Allah kurban kesmedi? Bu nasıl bir iddia ya? Ama nasıl bir iddia? İşte orada bir zatın güzel ifade ettiği tarihi bir arıza sebebiyle o tarihi arıza sebebiyle bu millet cahil kaldığı için dinini öğrenemediği için Öğretenlerde de yanlış öğrettikleri için, hatalı öğrettikleri için kasıtlı olarak işte bu iddialar bugün ortaya çıkıyor. Sadece haçta kesmiş Resulullah kurbanı ve söylesene kaç tane kesti orada? Efendim elinle kesme. Birbirlerine işaret ediyorlar. Veda haccında Resulullah yüz deve kurban etti. 100 deve. 63 tanesini bizzat kendi eliyle fesledi. Ve Kevser suresindeki emri yerine getirdi. İnne şane ekehu vel ekter fasalli li rabbika ven her. Onu görürsen boğaz boğazamak. Efendim, oradaki ven her deveyi gözünden boğazlamak Kerbela'da Hz. Hüseyin'in şehit edileceğine işarettir. Dam üstünde saksan vur beline kazmayı. Hani sohbet arasında adam diyor, yahu say o geçen sene ölen krak ne yapıyor şimdi? Bunun kadar münasebetsiz. Molla Kasım'ın kıyası. Ne alakası var? Bütün lügatları açabiliriz. Arapca konuşanların lügatlarını açabiliriz. Ne ara kelimesi ne manaya geliyor. Deveyi göğsünden. Develerin kesildiği yer göğüsleridir. E koyun gibi, sığır gibi boğazından değil, göğsünden kurban ediliyor onlar Resulullah 63 deveyi veda haccında bizzat mübarek elleriyle kesti, devamının kesimini Hz Ali'ye bıraktı o tamam yani 700 kurban kesmiş oldu Resulullah 700, çünkü bir deve 7 hissedir ve 100 tane çarpı 100 700 yapar o Resulullah eliyle kesti, efendim kestirdi, başkalarına kestirdi, kesme emrini verdi. Yani bunu sen nereye çekiyorsun Allah aşkına ya? Bilmeyenlerin bilgisizliğinden faydalanarak nasıl cevap veren de yok. Cevap veren de yok. Kapalı kapılar ardında bildiğiniz gibi konuşuyorsunuz. Kendi kendinize konuşuyorsunuz. Herkese açsananız şu telefonları. İsteyen telefona tanılsın, sorusunu sorsun, bir görelim bakalım. Veyahut da herkesi çağırsana. Niye hep aynı adamlar? Hiç değişmez mi? Yani bütün dünyaya karşı da sanki deniyor ki, bu memlekette şu üç beş kişinin ötesinde adam yok. Konuşacak, dinle bahsedecek kimse yok. Bunlar var sadece. Böyle mi yani? Allah aşkına. Resulullah bu ibadet şeklini öğretti. Kaldı ki Kur'an, kurban kesme, ibadeti bir defa Kur'an ayetleriyle sabit. Öyle kimse kafasından onu götürüp yalnız hac ibadetiyle bağlantılı kılamaz. Yani hacca giden Müslümandır bu kurban kesme ibadetini o yapar. E hacca gitmeyen ne olacak peki? O bu ibadeti yapamaz mı? Kurban kesme ibadeti hacca gitmeyene yasaklanmış mıdır Allah aşkına? Bu nasıl din anlayışı ya? Evet şunu açık söyleyelim. Kerbela'daki büyük hadise. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hüseyin'i öptüğü yerden onun mübarek dudaklarının değdiği o ensesinden Hazreti Hüseyin'i kesmek affedilecek bir olay değil yeryüzünde. Ama o mahkemeyi yürüten hakim ben değilim. O kararı ben veremem. Ben sadece içi yananlardan biriyim. Bu nasıl olabilir? Yani şairler feryat ediyorlar. Terbeladaki o susuzluk olayı karşısında şair Huzuli diyor ki oradan Fırat Nehri geçiyor. Nehir geçiyor orada? Onlar susuzluktan çatlıyor ya. Evladı Mustafa'ya medet kılmadı Fırat. Göçürmesin mi onu yerlere bu infial? Bu üzüntü onu batırmayacak mı diyor. Muhammed Mustafa'nın çocukları susuzluktan kavruluyor. Ey utanmaz Fırat sen bunlara su vermiyorsun diyor. Şair huzurlu isyan ediyor yani. Koca Ragit Paşa şu kütüphane sahibi de evladı Mustafa'ya medet kılmadı Fırat. Vuruyor haçtan taşa. O ruzi macerasından. Bugün Fırat diyor, o Kerbela'da susuzluktan ölenlere su vermediği için kafasını taştan taşa vuruyor. Nasıl yaptım ben bu edepsizliği? Yani işin rahmetini anlatmak için onu kabul ediyoruz. Birisi öyle ifade ediyor. Düştü atından Hüseyin, Sahra-i Kerbela'ya. O hani kılıç vuruldu düştü yere. Düştü atından Hüseyin, Sahra-i Kerbela'ya, Cibril koş haber ver Muhammed Mustafa'ya. De ki torunun atından düştü. Yer gök titriyor, kabul. Bu zulme hayır. Kurbanla bunun nasıl ilişkisini kuruyorsun sen? Efendim, bir araba alıyor, bir kurban keziyor. Yani o hoş bir adet değil. Kurbanın kanından alnına değdiriyor, arabasına değdiriyor o kerveladaki kandan bir işaretmiş yapma bu kadar bu kadar aşırılık yapma Allah aşkına ya O bu ölçüsüzlük o adamın gibi cehalet kan sürmeye gerek yok hiçbir mantığı yok onun dini bir tarafı yok ama Hazreti Hüseyin'in kanı aktı da o kandan aldı alnına sürdü gibi bu kadar da insafsızlık olmaz doğrusu Şimdi peygamberimiz buyuruyor ki bir hadisinde, Her kime Allah bir mali imkan verirse, siyaten bir el genişliği, imkan genişliği verirse, yani nisap miktarı bir mal verirse Allah birisine, o da kurban kesmezse, kesecek güçte olduğu halde kesmezse, o dilediği şekilde ister Yahudi olarak ölsün, ister Hristiyan olarak ölsün ve bizim mescitlerimize sokulmasın bu adam. Dövmesin bizim canilerimize. Bu ne ağır bir tehdittir. İşte bu hadise dayanarak Ebu Hanife diyor ki, kurban kesmek vaciptir. Hem de o demin söylediğim görüşleri müdafaa eden, Zat diyor ki ben Ebu Hanife yalnızıyım diyor. Ebu Hanife böyle mi dedi Allah aşkına ya? O vacip diyor. Bunlar kaldırmak istiyorlar. Efendim hayvanlara merhamet. Yılbaşında kesilen hindiler hayvan değil. Gereksiz kesilen bunlar hayvan değil. Her gün mezbahalarda et yiyebilmemiz için kesilen koyunlar, mandalar, evrenim keçiler bunlar hayvan değil mi? Bunlara kesiliyor. Denizden yakaladığın o binlerce balık o hayvan değil mi? Niye yakalıyorsun? Ee. Sen bunlara acıyorsun. Her gün nüfus planlaması adı altında insanların binlercesi, binlerce anne baba evlat katili oluyor. Anne Çocuğunun katili, baba çocuğunun katili, kürtaj yoluyla daha hayata gelmemişlere kast ediyorsun. Bunlara acımıyor musun sen? Efendim daha Çeçenler yeni defteri kapattılar mı ne oldu bilmiyoruz. Bütün dünyanın gözü önünde Ruslar o insanları ezdi tüketti. Bir hayvana acıdığın kadar niçin bu insan acımadı sen ya? Niye çıkıp bir program yapmadı? Niçin? Hani adam mıydın sen? Onlar insan değil mi? O çizmeler altında eziliyor. Bu nasıl bir iddia? Kim adına konuşuyor bunlar? <gülüyor> Kimin hesabına bu merhameti gösteriyorlar? Kimin hesabına bu merhameti gösteriyorlar? Ha bunlar çok mu merhametli? Ve hu <gülüyor> erhamur Rahim Erhamur rahimin bunlar hangisi? merhametlilerin en merhametlisi olan yalnız Allah'tır. Erhamur Rahimin o. Sen Erhamur Rahimin değilsin ki. Sen kim oluyorsun ki? Allah'ın eten ihtiyacı var? Kim dedi Allah et istiyor? Sanki ilahlar kan istiyormuş, kurban istiyormuş da bu kurbanlar da sanki onun için kesiliyormuş. Devam. Allah Allah. Kur'an açıkça söylüyor. لَنْ يَنَا لَلَّهَ لُحُوْمُهَا Kestiğiniz kurbanların etleri Allah'a gitmez. Allah et yemiyor ki, ete ihtiyacı yok ki. O etini elde ettiğin hayvanı sen mi yarattın, onu o yarattı. Senin hayvan yaratma gücü mü var ya? Keseceğiniz kurbanlarını yaratsın, kesin bakayım, göreyim, hadi para vermeyin. Onu da o yarattı zaten, onun etine ihtiyacı yok. Onların kanları da Allah'a gitmez. Ne yapacak Allah onun kanını? velakin yenalhu takvaminkul. Fakat sizin takvanız, kalbinizdeki Allah korkusu, Allah'ın emirlerine karşı olan o saygı, o iç itaat, o iç teslimiyet Allah ile alakalıdır. Sen söz dinliyor musun, dilemiyor musun? Sana bir karınca'yı incitme diyen Allah diyor ki, bu hayvanı kes. Sen kalkıyorsun, yazık değil mi yaratıcı? E sen benden merhametli misin diyor Allah. Sen emri yerine getirmekle mükellefsin. İnan Ali, İnan Ali. Kurban kesmek mutlaka Allah için kan akıtmakla mümkündür. O hayvanın kanı Allah için akacak. Allah rızasını yetiyle akacak o. Kurbanın rüknü bu irakayı der. Efendim ben maksat nedir, kurbanı keseceğim, neticede etini fukaraya dağıtacağım. E etini madem ki fakirlere vereceğim, fakirlere de vereceğim, e parasını vereyim, hayır. İbadet, onun emrettiği şekli yerine getirmektir. Senin kafandan çıkan ibadet değildir. Böyle bir şey yok. Sadakanı verecektim, ver. Kimsenin elini kolunu bağladı ya? Sonra kurban senede bir kere. Her gün değil ki bu. Ha, ondan sonra ben ev aldım keseyim. O senin bileceğin bir şey. Araba aldım keseyim. Sen biliyorsun. Allah seni mecbur etmiyor ki. Ama sünneti müekkede veya vacip olan kurban senede bir kere. Bir kere. Onu da sen mi yiyorsun? Kitaplar taksimini yapmış. Kurbanın etinin üçte biri nafaka. Evdekilere kalsın diyor Allah. Yani İslam'ın ölçüsü bu, Resulullah'ın tatbikatı bu. Üçte birini eşe dosta, zengin olur, o da kurban kesmiş olabilir. Gelir kurban kesen birisi bayramda evime, kestiğim kurbanın etinden ona ikram ederim. Eşe dosta ikram, üçte biri de sadaka. O fakir fukaraya et yüzü görmeyen insanlara ulaştırmak için. Öyle insanlar var ki kurbandan kurbana et yüzü görüyor. Efendim biz bunu durduralım. Niye durduruyormuşuz ki? Resulullah'a sordular. Hadis kaynakları dolu. Ya Resulullah, bu kurbanlar bize ne kazandıracak? Ben bir hayvanı kurban ediyorum. Ne kazanıyorum bundan? Kestiğiniz kurbanın her kılı için Allah size bir sevap yazacak buyurdu Peygamberimiz. Yani kurban ibadetiyle alınan sevabı sadakadan alamazsın. Efendim? Ben senin namına konuşuyorum. Seni daha karlı, daha kazançlı kılmak için sen bir sığırın yedide bir hissesi isen, yedide biri senin kurbanınsa, onun vücudundaki kılların yedide biri kaç tane de bir say bakayım. Bir koyun kesiyorsan, bir koyunun sırtındaki yün sayısı ne kadar? Ya bu kadar cahilen. Yani bunu açıkça söyle söyleyin. Biz yavaş yavaş dini istimlak ediyoruz. Başladık. Taşları sökeceğiz duvarı indirmek için. Şimdi bu duvardan kurban adını taşıyan taşı söküyoruz. Deyin de erkeklik sizde kalsın. Ama böyle iki yüzlülük, murayilik, hem dine hücum edeceksin, hem dindar geçineceksin. Bu sınıfın adı sadece münafıktır. Münafık! içinde inkar, dışında iman. Bunlar Müslüman filan değil, bunlar münafıktırlar. Bunlar bu işi yapıyorlar işte. Efendim almışlar ele, şimdi kurbanı Müslümanları ifade edecekler. En çok güvendiklerimizden yani söylememesi gerekenlerden birisi de ne yazıyor? Makalesinde. Efendim. İhtiyaç halinde kurbanın parasını bu karaya verin. Böylece deri kavgasından da kurtulmuşum. Deri kavgasında kavgası ya. Benim kurbanımın derisi benimdir. Madem ki bana ait olan deriyi alabiliyor, e gelsin evimiz az. Çok lazım. Benim derimle, efendim, kurbanımın derisiyle oturduğum evin ne farkı var? Gelsin arabamı da alsın. Böyle şey mi olur ya? Efendim, kanun böyle, böyle kanun olmaz. Kanun böyle olmaz. Kanunlar toplumdaki insanları himaye etmek içindir. Ezdirmemek içindir, korumak içindir. İnsanları ezen kanun, zalim bir kanundur bu zalim bir kanundur sen dersen doğru olur ben dersem yanlış olur sen yaparsan doğru olur ben yaparsam yanlış olur Böyle olmaz mı? hani hukuk evrenseldi Böyle diyorsunuz ya kopenhag kriterleri efendim evrensel değerler yani Kur'an daha önce evrensel değerleri getiremedi de şimdi ortaya çıkıyor bunlar o evrensel değerler güya insan öldürmeyi yasaklıyor. Niye bu Kopenhag kararlarına imzalayanlar, niye Çeçenistan'a koşmadılar? Ama niye Körfez'e koştular? Orada petrol var değil mi? Petrol için oraya koşuyorsun. Buraya niye koşmuyorsun? Orada İslami bir gelişmeyi öldürmek için değil mi? Şimdi... Ruslar ilan etti işin bittiğini arkasından derhal Afganistan'da patlak verdi bilmem Mesut kim saldırdı niye saldırıyor tamam oradaki kavga bitti burada bir İslami mücadele var şimdi bunları birbirine yedirecekler Müslümanlar akıllı olun akıllı eline kalemi alıp makale yazan mutlaka doğruyu yazmıyor televizyona çıkıp konuşan mutlaka doğruyu söylemiyor Zaten doğruyu söyleyenleri dokuz köyden kovarlar. Onlar doğru konuşmuyor ki o köyde dolaşabiliyorlar. Doğru söylemiyor. Ben de şimdi çıksam, çıksam şükürsüden bir cuma desem ki yok canım yani kurban diye ibadet yok. İslam'ın hükümleri arasında böyle bir şey yok. Yani bir hükmü iptal etsem, görün beni bir daha bulabilir misiniz Çünkü Ekranlardan aşağı inemem ki siz beni göresiniz. Bir daha Mahmut Paşa köşesinde böyle rahat rahat beni nerede göreceksiniz Ama inkar edersen münevver oluyorsun, aydın oluyorsun. Bu mut mut edenlerin bilesiniz her birinin bir aybı var. Her biri bir yerden bir taviz veriyor. O heriflerin işine geliyor da onun için. Ezan okundu şunu söyleyeyim bitireceğim. İki şey müftülükten bir yazı geldi. Yeni bir kanun çıktı, terane, Ziya Paşa böyle bazı gelişmeleri kınar. Milliyeti nisyan ederek, milliyeti nisyan ederek her işimizde, efkar ı trenge tebeiyet yeni çıktı. Kendi milli değerlerimizi bırakıp, efendim, trenklerin, Avrupalıların görüşlerine uymak adeti yeni çıktı diyor. İslam imiş devlete pabendi tarakki. Evvel yoktu iş bu rivayet yeni çıktı. Güya İslam devletin kalkınmasına, ilerlemesine engel oluyormuş. Bu da yeni çıkan bir rivayettir. Vaktiyle böyle bir şey yoktu. Şimdi yeni bir rivayet çıktı. Efendim, Kur'an'ı çalgı aletleri eşliğinde okuyacaklar. Birisi Kur'an okuyacak, öbürisi Uç çalacak, saz çalacak, bilmem ne çalacak. Bunu İslam dini kesin olarak kabul etmez böyle bir şey. Kesin olarak böyle bir şey kabul etmez. Buna evet diyen, okey diyen Müslüman ismini, yeni ismini bulsun. Yeni ismini bulsun. Çünkü bu dinin istiğfaf edilmesi. Yani alaya alınması, hafife alınmasıdır bu. Git şarkımı söyleyeceksin, türkümü söyleyeceksin, ne cehenneme gideceksen git. Allah'ın kitabı çalgı eşliğinde okunmaz. Bu zinhar yanlıştır, zinhar yasaktır. Diyanet de bunun yanlış olduğuna dair fetvasını vermiştir. Din işleri işte kurulu. Ancak diyanetin bir fetvası daha var ki çok önemli olduğu için bunu biraz tartışmam lazım. Efendim şimdi kesimleri Avrupa Birliği var ya ortada. Daha kapısındayız. Hani Namık Kemal'i çok beğenirler bunlar. O da Abdülhamit'le epeyce mücadele vermiş. Bazı şeyleri düzeltmek için kendine göre. Onun güzel bir sözü var. Muayyini Zalim'in bir beytinde, Muayyini Zalim'in dünyada erbabı dena etti. Zalimin dünyada yardımcısı, karaktersiz adamlardır, diyor. Zalime kim arka çıkar? Ne olduğu belirsiz tipler. Köpektir zevk alan, bu cümleye dikkat edin, bu namı ı kemalim benim değil. Köpektir zevk alan sayyadı bir insafa hizmetten, İnsafsız bir avcıya hizmet vermekten zevk alan yalnız köpeklerdir, diyor. O av köpeği var ya, avcı onu götürür, döver, hayvan bir şey demez, koşturur bir şey demez, avı yakalar, hiç el sürmeden getirir, teslim eder, o insafsız avcı demez ki ya şu hayvanın yakaladığından, bana getirdiğinden bir parça da buna vereyim. Avrupa Birliği o insafsız avcıdır, köpekleşmeye gerek yok, o insafsız avcıdır, daha zaten... Efendim sekreterin bekleme odasındasın daha bir yerde değilsin. Eskiden hükümler şöyleydi. Müslümanlar şöyleydi. Efendim herhangi bir şeyin doğruluğunu yanlışlığını ölçerken neydi ifademiz bizim? Siz çok duydunuz bunu. Kur'an'da ve sünnette bu böyledir. Öyleyse doğrudur. Kur'an'da ve sünnette yoktur. Öyleyse yanlıştır. Değişti. Dediler ki efendim bu batıda da böyledir efendim. Ayetin de hadisin yerini batı aldı. Şimdi onu açtılar o batı neymiş? Avrupa Birliği'ne göre böyledir bu. Veteriner müdürü ifade ediyor. İşte şartlarına uygun domuz mezbahasını hazırladık diyor. Akşamını da ifade ediyor. Domuz mezbahasını hazırlamış. Efendim, öbür mezbahalarda ona getirecek. Şimdi uzatmayayım şunu söylüyor. Şoklama şoklama bir koyuna, bir keçiye ceryan veriyorsunuz. Bir müddet sonra bu hayvan ayağa kalkabilecek mi? Yani o şokun tesiri gittikten sonra geri dönebiliyor mu? Koyun ve keçi dönüyor. Yani o şey gidiyor onun üzerinden. Şokun tesiri gidiyor, tekrar kör topar neyse eski haline geliyor bir daha yürüyor. Bu ölmediği için şoklamayla o şoklamak bir zulumdur. Bir yanlışıdır bu İslam'ın. İslam bunu kabul etmez. Ben böyle bir fetvaya evet demiyorum. Bu yanlıştır. Ne olmuş o keskin bıçaklara? Kaç saniye sürüyor bu? Bir eziyeti ölüyorlar. Yalan. Ne eziyeti? Gavurların gönülleri olsun. Gavurların gönülleri olsun. Ama büyükbaş hayvanları ne yapıyor? Tabancayla vuruyor alnında. Ben gözlerimle Hollanda'da mezbahaya gittim. Bu kesimi taktım. Tabancayı getiriyor, aşağı yukarı parmak kalınlığında bir şey var o tabancanın ucunda bir mermi diyeyim artık ne derseniz değil Tak diye hayvanın alnına vuruyor ve o çubuk içeri batıyor. Çekiyor onu geriye, başka bir çubuğu sokuyor o delikten içeri, şöyle karıştırıyor. Hani o çalışmayan arabaları çalıştırmaya çalışırsınız ya, hayvan olduğu yerde çöküyor. Ve o kesim yerine gidene kadar ölüyor sizi temin ederim. Şimdi böyle kesecekler, böyle kesecekler ve biz yetiştiriyoruz ölmeden. Hayır, hayır burada kesin kes bizi aldatıyorlar. Ona bizim yetişmemiz, onu canlı bulup kesmemiz son derece şüpheli. Son derece şüpheli, o arada zaman geçiyor adam sigara yakıyor bilmem şununla bununla meşgul oluyor hayvan çoktan bitmiş oluyor. Buna da dikkatinizi çekelim. Anan nasıl kurban kesiyordu? Baban nasıl kurban kesiyordu? Deden nasıl sen ondan ayrılmayacaksın? Seni kimse ilgilendirmez. Babanla kurban kesmeye gelince babanı beğenmiyorsun ama Amerika'da Amerika'da hava atmak için dedenin hazinesindeki cevabeleri götürüyorsun oraya. Neon başka bir şey götürmüyorsun. Götürsene kendi dönemine ait şeyleri. Topkapı Sarayındaki hazineyi götürüyorsun. Kültür adına. Kurban keserken ananı babanı beğenmezsin. Ama orada övünürken, iftihar ederken işte biz böyleyiz filan. Bu sahtekarlıklardan vazgeç. Adam gibi. Ben bitirdim. Yani Kurban kesiyoruz, kesmeye devam ediyoruz demek babında söylüyorum. Her sene bizim kursumuz için kurban verirdiniz, İsmailâh kursu için. Yine bu sene biz kurbanlarınızı kabul ediyoruz. İnşallah keseceğiz. Öyle acıma macıma filan değil, asıl merhamet bu emri yerine getirmektir. Öbürü zalimliktir. Cenab-ı Hak gümlemize bu gerçekleri kavrama fırsatın ishan etsin el -Fatih.